Kesim işiyle ilgili olarak görevlendirdiği isimler Ebu Leyla el-Mazini ve Abdullah İbni Selam gözde hurmalıklarına girip de onları kesmeye başlayınca kale içinden ferya düfigan yükselmeye başlayıverdi. Maksat hasıl oluyordu. Kadınlar çığlığı basıp çoktan elbiselerini parçalamaya başlamış, kendilerini yere atıp dövünerek çığlıklar koparıyor ve etraflarına lanet yağdırıyorlardı. Onlar da şaşırmışlar. ...Muhammed Ülemiğinden böyle bir davranışı onlar da beklemiyorlardı. Ancak durum değişmiş ve şimdi göz göre göre hurmalıkları kesilmeye başlanmıştı. Gidişattan rahatsız olanların başında... Selam i̇bn Mişkem geliyordu. Ve bir çırpıda soluğu... ...Huyey i̇bn Ahtab'ın yanında alacaktı. Ey Huyey! Diyordu. Salkım salkım ac ve hurmaları kesiliyor. Halbuki bunlar dikiminden itibaren ancak 30 yılda meyve vermeye başlayan ağaçlar. Bu ay da şaşkındı. Gözleriyle görmese inanmazdı ama her şeyi gözü önünde ceryan ediyordu. Onun için önce Resulullah'a haber gönderdi. "Ya Muhammed," diyordu. "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayı sen yasaklıyordun. Peki bu hurbalıkları niye kesiyorsun?" Onun bu sözleri ashab arasında da farklı anlayışların gelişmesine sebep olacaktı. Bir kısmı bu hareketin bir yanlışlık ihtiva ettiğini düşünüp ağaçları kesmeyelim derken, diğer bir kısmı ise mala düşkün olan Yahudilerin bu manzarayı görüp de çılgına dönmeleri ve neticede muhasaradan vazgeçmeleri için böyle bir fiile tevessül etmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyorlardı. Neyse ki Cibri i soluğu imdatlarına yetişecek,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 Ve bütününe muttali olamadığı yerde bir mümin, konuyu bütünüyle gören liderin söylediklerine itaat etmeliydi. Demek ki mesele sadece Beni Nadir'in zayıf noktasından hamle yapıp onları teslime mecbur etmek değildi. Aynı zamanda ümmeti Muhammed adına bir itaat dersi hüviyeti de taşıyordu. Zaten sonuçları da alınmaya başlamıştı. Çünkü çok geçmeden Huyey'den ikinci bir mesaj daha gelecekti. İstediğini sana verecek ve yurdundan da çıkıp gideceğiz. Ancak şartlar değişmişti ve elbette artık günlerdir devam ede gelen olağanüstü ortamın beraberinde getirdiği hükümler geçerli olacaktı. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ''Bugün için o şartları kabullenmek imkansız. Yalnız silahlar dışında develerinizin yüklenebileceği kadar eşyanızı alıp gidebilirsiniz.'' buyurdu. Bu yey ağırdan alıyor ve Resulullah'tan kendileri adına savaş öncesindeki şartları kabullenmesini bekliyordu. Onun bu kadar ağırdan aldığını gören ve daha büyük bir musibete maruz kalacaklarından endişelenen Selam i̇bn Mişkem yine devreye girdi. Yazıklar olsun sana ey Huyey. Bari daha kötüsü başına gelip çatmadan bu şartları kabul et. Dedi. Bundan daha kötüsü nasıl olabilir ki? Diye mukabelede bulundu Huyey. Eli kılıç tutanların hepsi öldürülür. Mal ve mülke el konulur. Ve çoluk çocuk da esir alınır. Halbuki bugün malımızın gitmesi bizim için daha ehvendir. Diyordu Selam. Ancak huyey yine bildiğini okuma taraftarıydı ve iki gün boyunca teklifi kabul etmeye bir türlü yanaşmadı. Bu arada Beni Nadir arasında ihtilaflar çoğalmış ve fikir ayrılıkları baş göstermişti. Aralarından Yamin İbni Umeyr ve Bu Said İbni Vehb bir araya gelmiş şunları konuşuyorlardı. Allah'a yemin olsun ki onun beklediğimiz peygamber olduğunu sen de biliyorsun. Hiç olmazsa gel Müslüman olalım da canımızla malımızı kurtaralım. Kör bir inat hem ahireti hem de dünyayı kaybetmektense ikisini birden kazanmak kadar akıllıca bir hareket olamazdı. Ve arkadaşının teklifine diğeri de katılarak o gece gelip Müslüman oldular. Her geçen gün durumları daha da kötüye giden Beni Nadir'in baskılarına huyey de dayanacak gibi değildi. Ve Allah Resulüne yeni bir haber göndererek silahlar hariç develerin taşıyabilecekleri kadar yükle yurtlarını terk etme teklifini kabul ettiğini açıkladı. Aynı zamanda bu, muhasaranın da sona erdiğini gösteriyordu. Sürülme işlemine Muhammed İbni Meslem'e mübaşeret ediyordu. Aralarında hala ağır davrananlar vardı ve kendilerinin Medineli bazı kimselerden alacakları olduğunu ileri sürüp ayak diremek istiyorlardı. Durumdan haberdar olan Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse indirim yapıp peşin alın buyurarak bu kapıyı da kapatmış oluyor. istemeye istemeye ve arkalarında sağlam bina bırakmamak için evlerini de yakıp yıkarak Beni Nadir yurdunu terk etmeye başladılar. Kapı kollarına kadar evlerini yıkmışlardı. Çoluk çocuklarını dağılarak yurtlarından öyle ayrılıyorlardı. Ancak dış görünüşleri itibarıyla hiç de sürülmüşe benzemiyorlardı. Kadınlar en güzel elbiselerini giymiş, düğüne gidiyor gibi süslenmiş ve hevdeçlere kurularak güle oynaya bir yolculuğa çıkmışlardı. Belli ki başlarına gelenler karşısında üzüntülerini belli edip de düşmanlarını sevindirmek istemiyorlardı. Müslümanların yoğun oldukları bir mıntıkadan geçerken, Ebu Rafi, Selam İbni Ebi Hukayk, devenin üzerindeki çulu kaldırarak, ''Biz bunu dünyanın inişi çıkışı olarak algılıyoruz. Her ne kadar hurmalıklarımızı burada bırakıp gidiyor olsak da biz hayber hurmalıklarının arasına gidiyoruz.'' diye aba altından sopa göstermeyi de ihmal etmiyordu. Eşyalarını tam 600 deveye yüklemişlerdi. Kafile kafile geçip giderken def sesleri davullara karışmış, Medine semalarını neşidelerle şenlendirmeye çalışıyorlardı. Arkada bıraktıkları manzara... ...tam bir ibret vesilesiydi. Allah'ın Resulünü bilip tanımalarına... ...risalet vazifesiyle serfiraz kılındığını... ...yakinen görmelerine rağmen... ...gerçeği göz ardı ediyor... ...ve yok yere yurtlarını terk edip gidiyorlardı. Medine'yi... ...görünürde güle oynaya... ...ancak içleri kan ağlayarak terk eden... ...Beni Nadir Yahudilerinin ekserisi... ...Hayber'e gidip oraya yerleşecek... Ve bundan böyle Huyey İbni Ahdab, Selam İbni Ebi'l-Hukayk ve Kinane İbni Süveyra gibi önde gelenlerinin de aralarında bulunduğu Beni Nadir, Hayber Yahudilerinin başkonuğu olarak ihtiram görecekti. Her ne kadar onlar giderken böyle bir tavır sergilese de, beri tarafta Medine'de gizlenmeye devam eden münafıklar bu duruma çok üzülmüşlerdi. Onlar bırakıp gittikten sonra gelen Cibril Yemin, çoğunlukla beni inadeyir Yahudilerinin ikili davranışlarından, dünya malına karşı tutumlarından, kendilerini güçlü görüp de kalelerinin kendilerini koruyacağı zannıyla karşı çıkışlarından, münafıkların vaadine aldanıp da nasıl bir yanılgı içine düştüklerinden, dışarıdan bakıldığında birlik içinde yaşadıkları zannı veren bu insanların, aslında korku içinde geçen azap dolu yaşantılarından, Kendilerini akıllı sanarak çıktıkları yolda akılsızlıklarının altında kalışlarından, hasılı dünya adına dünyevi her şeyden mahrumiyet yaşadıklarından bahseden Haşir suresini getirecek ve bundan sonra söz konusu sure aynı zamanda Beni Nadir suresi diye de anılacaktı. Çektiğini biçen Beni İnadir her ne kadar tahrip olmuş olsa da büyük bir arazi, yanıp yıkılmış evler ve kılıç kalkan ve zırh cinsinden savaş malzemesi bırakmıştı. Ancak bunlar göğüs göğüse savaş ceryan edip de elde edilen ganimet cinsinden olmadığı için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın talim ettiği şekliyle hepsini Allah için ayırmış ve tasarruf yetkisinin sadece kendisinde olduğunu bildirmişti. Ortalık durulup da insanlar yeniden Medine'ye dönünce, Efendimiz yanına Sabit İbni Kays İbni Şemmas'ı çağırdı ve ''Bana kavmini çağır.'' dedi. Hazreti Sabit, ''Sadece Hazreti mi ya Resulullah?'' diye mukabelede bulununca da ''Hayır, Ensar'ın tamamını.'' buyurdu Allah'ın Resulü. Bunun üzerine Hazreti Sabit, Ensar'ı Resulullah'ın yanına davet etti niye çağrıldıklarını merak ediyorlardı. Çok geçmeden Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensara seslenmeye başladı. Hamdü Sena ile başladı sözlerine her zamanki gibi. Ardından da içindekilerle birlikte yurtlarını bırakıp da buraya göç eden muhacirler konusunda bugüne kadar yapa geldiklerinden dolayı takdirlerini ifade etti onlara. Daha sonra da şunları söylemeye başladı. Dilerseniz Allah'ın bana verdiği beni nadir mülkünü muhacirlerle sizin aranızda da bölüştürebilirim. Ancak muhacir kardeşlerinizin elinde ne mal ve mülk ne de oturabilecekleri bir evleri var. Onlar bildiğiniz gibi sizin evlerinizde kalıp imkanlarınızdan istifade etmektedirler. İsterseniz bunları sadece onlara veririm ve böylelikle de onlar sizin evlerinizden çıkar. Ve bundan sonra kendi imkanlarıyla baş başa kalırlar. Her ne kadar ifadeler yumuşak ve teklif makul gözükse de... ...Resulullah'ın bu sözleri Ensar'ı endişelendirmişti. Acaba kardeşlerini ağırlama konusunda kendilerinde bir kusur mu görülmüştü? Bir aralık göz göze geldiler ve hiç vakit geçirmeden... ...Evs ve Hazreç adına Sa'd İbni Muaz'la Sa'd İbni Ubade öne çıkarak... ...şunları sıralamaya başladı. Ya Resulallah... ...bilakis onların hepsini muhacir kardeşlerimizin arasında taksim et. Hatta dilersen... ...bizim mallarımızdan da alıp onlar arasında paylaştır. Ancak... ...onları bizden ayırma... ...ve yine onlar bizimle birlikte kalmaya devam etsinler. Daha dudaklarından bu cümleler dökülmemişti ki... Ensar'ın bulunduğu yerden şu sesler yükselmeye başladı. Evet, biz de aynı şekilde düşünüyoruz. Razı olduk ve kabul ettik ya Resulallah. Evet ya Resulallah. Göz dolduran bir manzaraydı bu. Demek ki cemiyet kıvam tutmuş... ...ve davanın istikbale taşınması adına... ...gerekli olan kıvam da yakalanmıştı. Allah ve Resulünü razı edecek bir davranıştı aynı zamanda bunlar. Hizmette en önde koşturanlar ücret söz konusu olduğunda gerilerin de gerisine çekiliyor ve kendi nefislerine başkalarını tercih ediyorlardı. Zaten bu Allah ve Resulünün istediği bir keyfiyet değil miydi? İşte bu keyfiyet semalar ötesini de harekete geçirecek ve Cibril Yemî'nin getirdiği mesajda Allah Celle Celaluhu onlar için şu ifadeleri kullanacaktı. Bunlardan önce Medine'yi yurt edinip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 ve mala düşkünlüğünden kendini kurtarırsa işte felah ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır Diller gönülden geçenlere tercüman olmuş Yapılanlar Allah'ı memnun etmiş Ve olup bitenlere Resulullah da serinmişti Ellerini açtı ve daha oracıkta Allah'ım ensara da onların çocuklarına da merhamet et Diye dua etmeye başladı Bundan sonra da Beni Nadir’den arta kalan ve savaşsız elde edildiği için fey denilen malları muhacirler arasında paylaştırmaya başladı. İstisna olarak Ensar'dan imkanları olmadığı için sadece Sehl İbni Huneyf ve Ebu Ducane'ye Taksim'de pay verilmişti. İbn Ebil Hukayk'ın meşhur kılıcını da Sa'd İbni Muaz'a vermişti.